<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أه>، بابو من ونحوهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بوباب <تصفيق> حلقا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Veya iplik veya buna benzer şeylerin belalığın defi için veya de belanın isabet etmemesi için takılan şeylerin şirk olduğu babı. Kısacası bu bab sebepler babı. Yani Neyin hakiki sebep, neyin vehmi sebep, hakiki olmayan sebebin İslam'da şirk sayıldığı bab. Sebepler konusunda insanlar üç kısımdır. Birinci taife bunlar eşariler derler ki aslında sebep yoktur derler. Nasıl? Bıçağın keseceği zaman bıçak kesmeye sebep değildir derler. Ya nasıl diyor? Bıçak bir yere geldiği zaman aslında bıçak kesmez. Ancak yaklaştığı zaman Allahu Teala o kesmeyi yaratır. Yoksa bıçak kendiliğinden kesici değildir derler. Dolayısıyla bütün böyle sebepleri inkar ederler. Bunlar eşariler. Misal yangın, ateş bir yere yaklaştığı zaman Ateş kendi haddi zatında Yakıcı değildir derler Ya ateş bir yere geldiği zaman Allahü Teala o yanmayı yaratır Yoksa ateş kendi hattında Kendi zatında yaratıcı değildir derler ya, yakıcı. Ya, yakıcı değildir derler Bunlar eşariler Yani sebepleri inkar ederler böylece Sebep yoktur derler İkinci grup ise Sebeplerde <gülüyor> Aşırılığa giderler Hatta Hakiki sebep olmayan şeyleri sebep sayarlar. Vehmi sebepleri sebep sayarlar. Bunlar da birçok tarikatçı, tasavvufçu, birçok bunlara tabi olan nazar boncuğunu, şunları, bunları sebep sayan. Belanın defi için sebep sayan. Üçüncü taife ise sebepleri ispat ederler. Yani sebepl sebeplerin var olduğuna inanırlar. Fakat bu sebeplerin Var oluşu için e, fakat e, hakiki sebeplerin var olduğuna inanırlar. Vehmi sebepleri, sebeplere inanmazlar. Peki hakiki sebebin var olup olmamasını nasıl bileceğiz? İki tane şart var. Birincisi, ya zahir, açık bir tecrübe ile sabit olması, Zahir ve açık dememin sebebi şundan dolayı, bazen açık olmayan sebepler var fakat vuku buluyor, sihirbazların bazı şeyleri yapıp vuku bulması gibi. Burada baktığın zaman e, sebep ile sebeplerinin arasında bir sebep yok, bir ilişki yok. İlişki olmadığından dolayı caiz değil, o zaman sihire giriyor. Mecbur bir ilişki olması lazım. Bazı insanlar ne diyor? Her insanın içinde gizli bir kuvvet vardır diyorlar. Ancak sen bu kuvveti kullanman nasıl gerektiğini bilmen lazım diyorlar. Sonra diyorlar işte ateşte yürür bilmem cam yer, madres bunlar. Bütün bunlar sebep ile yani ayağının o ateşe basmasıyla yanmaması arasında bir şey yok. Bir bağlantı yok. Dolayısıyla ilim ehline sorduğun zaman bu konuda doktorlara bu konuda tahassüs sahiplerine böyle bir şey olabilir mi dediğin zaman olamaz derler. Dolayısıyla bir bağlantı yok ateş ile ayağının arasında o kuvvet ile. İspatlanmamış. Dolayısıyla bu neye giriyor? Sihire giriyor. Dolayısıyla o e, sebep ile müsebbep sebeplerinin arasında bir bağ olması lazım. Ve apaçık olması lazım bu şey. Apaçık bazen hepimiz bilebiliriz bunun apaçık olduğunu. Ne gibi? İşte su içtiğin zaman... Ne olur? Sus, susaman gider. Hepimiz biliyoruz bunu. Bazen de mutakassıs, takasus sahipleri bilebilir. Ne gibi? Afstant Bideyni'ne bastığın zaman televizyonun açılıyor. Nasıl açılıyor? Yani biz bilmiyoruz nasıl açılıyor. Ancak bu konuda takasus sahipleri bunu biliyorlar. Diyorlar ki işte orada bir e, bağlantı var, straling var, oraya gidiyor, oradan açıyor, mediriş. ancak onları ispat ediyorlar, takasus sahibi. Dolayısıyla bu hakiki bir sebeptir. Ancak takasus sahipleri bunu ispat edemezse, o zaman sihire giriyor. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla mesela birçok ülkede işte bazı insanlar uçuyor, kaçıyor, görmüşsünüzdür. Soruyorlar nasıl yapıyorsun işte o gücü kullanman gerekir. Peki ilim ehline ispat etti sorduğun zaman bu böyle bir şey olur mu? Yok diyorlar. Böyle bir şey e, ilmen ispatlanmamış. Dolayısıyla anlıyorsun ki bu nedir? Sihirdir. Dolayısıyla caiz değildir. ala kulle hal Bir şeyin hakiki sebep olması için iki şey var dedik. Birincisi. Apaçık bir tecrübe ile sabit olması. Tecrübe ile sabit. Ancak açık olması ve sebep ile sebeplenenin arasında bir bağ olması gerekir. Bir bağ olmazsa o zaman sihire girer. Bir bağ olmazsa o zaman sihire girer. İspatlanması lazım bu ilmen yani. İkincisi ise Şer'an sebep sayılması. Şer'an, şeriat ne demiş? Demiş ki zemzem Berekettir Berekete sebeptir Dolayısıyla şeriat bunu ispatlamıştır Şeriat ne demiştir Bal şeran Sebeptir dolayısıyla ispatlamıştır Şeriat ne demiştir e, Amellerin salih amellerin Bereketli olduğunu de, Beyan etmiştir İş, Kişiyi cennete e, Götüreceğini e, Beyan etmiştir Dolayısıyla ispatlanmış yani Şeriat bunu beyan etmiştir Şeriat ne demiştir Akrabayı ziyareti ömrünü uzattığını beyan etmiştir. Dolayısıyla hakiki sebeptir. Şeriatın bel belirttiği ister bu salih amellerde olsun ister bu zamanlarda olsun. Şeriat ne demiştir? Ramazanın bereket ayı olduğunu beyan etmiştir. Şu amellerin daha fazla sevapların daha fazla olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla o zamanın yani Ramazan ayının bereketini ispat etmiştir şeriat. Şeriat da bazen mekanlarda şeriat ne demiştir? Kabe'de kılınan namazın 100 bin defa daha daha fazla olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla o mekanın daha efdal olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla iki şey, sahih bir tecrübe ile, apaçık bir tecrübe ile veyahut da şeriatın belirtmesi ile. Bu iki şeyden birisi olmadığı zaman şeriatın belirtmeyerek sen bir şey, şeriatta bir şey yaptığına yaparsan sebep oldu yap, olarak yaparsan nereye nereye girmiş olursun? Bidata girmiş olursun şeriatın sebep olduğunu beyan etmeyen sen kendi kafana göre uydurduğun zaman e, bidat olduğunu e, şey e, der demiş olursun dolayısıyla kardeşler sebeplerin şey olabilmesi için iki tane şart vardır hakiki sebep hakiki sebep olması için iki tane şart vardır bu şartlardan e, yerine gelmediği zaman yani iki tane şeyle bilinir kastım şarttan. İki tane şeyle tecrübe Tecrübeyle bir de şeriatla. Bunlardan bir tanesi olmadığı zaman o zaman anlıyoruz ki bu nedir? Vehmi sebeptir. Yani hakiki sebep değildir. İnsanların kendi kafasına göre Uydurma. uydurduğu bir sebeptir. Kendi kafasına göre uydurduğu bir sebep o zaman şirke girer. Dinde ise misal adam yeni bir ibadet icat ediyorsa o bidata girer. Ancak ondan bir menfaat beklediği zaman, nazar boncuğu gibi bazı şeyler gibi o zaman o şirke girer. O zaman o e, şirke girer. Peki hakiki vehmi sebeplerin şirk olduğunu biz nereden biliyoruz? Yani birisi gelse dese ki nazar boncuğunun şirk olduğunu sen nereden biliyorsun? yani? Veyahat vehmi bir herhangi bir sebebin şirk olduğunu sen nereden biliyorsun? Bazı insanlar yılanla tedavi yapıyorlar. Yılan üstüne koyuyorlar falan soruyoruz yani tıp ehli bunu ispatlamış değil yani sonra yılanla adamın arasında bir bağ yok yani bir muhabbere bir e, ilişki yok yılan nasıl şey e, tıp ehli de bunu ispatlamış değil dolayısıyla biliyoruz ki bu bu küçük şirktir bazen de büyük şirk olabilir veya bazı insanların romatizmadan kurtulması için bazı halakalar takıyorlar eline koluna falan doktorlara ispatlıyoruz böyle bir şey var mı diyor soruyoruz böyle bir şey var mı diyorlar ki böyle bir şey yok. tıp ben böyle bir şey sabit değildir. O zaman nedir? Bu şırktır. Her, herhangi bir şey. Her bütün bunlar İslam'da İslam'da şirktir. Peki neden şirktir Diyorlar ya siz de her şey şirk yapıyorsun. Çünkü şeriat bunu şirk olarak saymış. Şeriat ne demiş? Peygamberin hadislerinde olduğu gibi işte temime dediğimiz o boncuklar falan takanı şirk saymış. Temime hakiki sebep değil vehmi sebep. Daha şerien ne de demiş uğursuzluğu şirk saymış uğursuzluk hakiki sebep değildir yani herhangi bir uğursuzluk bir şey siyah köpek veya baykuş veya bunlar şey hakiki sebep değildir. Şeriat onu hemen şirk saymış dolayısıyla şeriata baktığımız zaman Araştırdığımız zaman hakiki olmayan bütün sebepleri vehmi sebepleri şirk saymış. Dolayısıyla biz de biliyoruz ki neden şirk dedikleri zaman biz de diyoruz ki çünkü şeriat bunu şirk saymış. Vehmi sebepleri şirk saymış. Sebepler hakkında e, bir takım e, kaideler var. Birinci kaide sebepsiz bir şeyi ancak Allahü Teala yapabilir. Bu ancak Allahu Teala'ya hastır. Kim sebepsiz bir şeyi yaptığını iddia ediyorsa bu kişi kafir olur. Dolayısıyla biz diyoruz ki kabirlerde medet uman veyahut yanında olmayan, hazır olmayan insanlardan medet uman şirke girer. Niye? Çünkü o kişi şunu iddia ediyor. O sebeplere başvurmadan sana yardımcı olabiliyor. Çünkü kabirdeki ölü ölmüş. Artık kalkamaz şey demez. Dolayısıyla sana yardım ediyorsa şunu demiş oluyorsun. Bu adam bana yardım ediyor sebeplere başvurmadan. Anlayabildiniz mi? Çünkü ben bir şeyi yardım etmem için elimi uzatmam lazım. Peki o kabirdeki adam ölmüş elini de uzatamaz. Nasıl yapıyor? Dolayısıyla gizli, gizli bir güç var olduğunu inanıyor. O kabirdekinin gizli bir güç. Yani sebebe, sebeplere başvurmadan o kişi yardımcı olabiliyor demek istiyor. Bu ise Allahu Teala'ya has bir şeydir. Bundan dolayı bu kişi şirke giriyor. Aynı şekilde hazır olmayan insandan yardım dilediğin zaman veya medet umdun zaman bu kişi hazır olan hazır değil sana yardımcı olamaz. Sebeplere de baş, vuramaz. Dolayısıyla sen diyorsun şunu iddia etme. Bunda gizli bir güç var. Sebeplere başvurmadan sana yardımcı oluyor. Bu da ancak Allahü Teala'ya hastır. Çünkü Allahü Teala ol dediği zaman sebeplere başvurmadan her şey olu verir. İkinci kaydı ise sebeplerin hiçbiri e, fayda vermez ancak Teala'nın u ile isteği ile fayda verir. Yani hiçbir sebep kendi hattı zatında fayda veremez. Ta ki Allahu Teala e, istemezse fayda veremez. İsteme Allah istemezse fayda veremez. Bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam'a ateş, ateş yakmadı çünkü Allahu Teala istemedi. Üçüncü kayda ise sebeplere itimat etmen kalbin ile bu e, imanının noksanlığına delalettir ve caiz değildir. Yani ben bütün sebepleri yapıyorum sonra bütün kalbim ile o sebebe itimat ediyorum. Çiçeğin e, çıkması için sebepleri yapıyorum. Ne yapıyorum? Gübre getiriyorum, su koyuyorum falan. Daha sonra diyorum ki tamam bu kesin olur. Tüm kalbim sebep ile. Her şey yaptım ben bu kalbim bu sebepler kesin olacak. E, sebeplere itimat etmen bu ise caiz değildir. Bilakis sebepleri yapıp kime itimat etmen gerekir? Ancak Allahu Teala'ya itimat etmen gerekir. Başka bir konu ise kardeşler sebepler e, kendi haddinde fayda vermez ancak şartlar yerine geldiği zaman ve maniler ortadan kalktığı zaman. Şartlar yerine geldiği zaman ve maniler ortadan kalktığı zaman. Ne gibi? Çiçeği suladım tamam. Çiçeği eee ektim. Sonra bunun çıkması için hangi sebeplere başvurmam lazım? Tamam, sebep ekme şeyine eee başvurdum. Daha sonra Şartlara başvurmam lazım. Sulamam lazım. Daha sonra manileri de ortadan kaldırmam lazım. Ne gibi? Çiçeği e, sop soğuk yerde bırakmayacağım. Yoksa çıkmaz. Dolayısıyla maniler ortadan kalkıp şartlar yerine gelmediği zaman sebepler sebepler fayda vermez. Başka bir konu ise şer'i bir sebep e, şeri, şeri bir sebebi ancak Allah ve Resulü beyan edebilir. Bunun dışında kim? Şer'i bir sebep. Çıkartırsa bidata girmiş olur Ne gibi bir insan dese ki misal Mevlüt kandilini kutlamak sevaptır dese Bu ne yapıyor? Kutlamayı sevap olarak kutlamanın Sevaba sebep olduğunu iddia ediyor Sevap oldu Bu da sevapta da kim nerede? Şeriattadır Değil mi? Ha Peki bu sevabı kim belirleyebilir ancak? Allah ve Resulü belirleyebilir Peki baktığımız zaman Kur'an ve de böyle bir sebep be beyan edilmiş mi? Edilmemiş. Dolayısıyla bu kişi neye giriyor? Bidata girmiş oluyor. Başka bir konu ise sebebin fayda vermesi o sebebin caiz olduğuna delil değildir. Sebebin fayda vermesi o sebebin e, caiz olduğuna delil değildir. Birçok tarikatçılar veya tebliğciler ne diyor? İşte bizim sayemizde bir sürü İslam, insan Müslüman oldu, bir sürü insan namaz kılmaya başladı falan. Biz de deriz ki bunun vuku bulması o sebebin caiz olduğuna delil değildir. Yani sizin hakta olduğunuza, hakta olduğunuza delil değildir. Hakta olduğunuza delil değildir. Ne gibi? Bir insan hırsızlık yapıp para kazansa bu nedir? Hakiki sebeptir değil mi? Yani hırsızlık yapıyor ve bunun karşılığında para para kazanıyor. Peki bu, bu onun para kazanmasının hakiki sebebin o sebebin caiz olduğuna delil midir? Delil değildir. Çünkü hırsızlık caiz değildir. Aynı şekilde birçok insanın ee, misal eroin satıp adam öldürüp hapse giriyor. Sonra hapiste Müslümanlarla tanışıyor Müslüman oluyor. Eroin satması, adam öldürmesi adamın İslam'ına sebep oluyor. Biz demiyoruz ki o zaman eroin satmak, adam öldürmek caiz diyebilir miyiz? Evet. Diyemeyiz. Yani bir şeyin vuku bulması onun o sebebin caiz olduğuna delil değildir. Aynı şekilde sihirbazların bazı olayları yapması vuku buluyor. Ancak bunun o yaptığı olayların caiz olduğuna delil değildir. Allah -u Teala diyor ki: Kul efereytum ma ted'un min dunillahi in bidurrin hunna De ki Allah'tan başkasına dua ettiğiniz zaman, ibadet ettiğiniz zaman dua Kur'an ve sünnette iki manası vardır. Dua denildiği zaman bir ibadet manası, yani bütün ibadetler duadır. İkincisi talep etme manada, bizim bildiğimiz dua manasında. Kur'an ve sünnette dua gördüğümüz zaman bu iki manayı ifade eder. Ta ki bir delil geldiği zaman, bir ipucu olduğu zaman, e, misal e, herhangi bir şey ifade ettiğine. Misal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Namazda biriniz ise teşehhütte işte ettehiyyatı okusun. Allah'a salli, Allah'a mübarek tümmeliiyette hayayırım yine dua immanşa sonra, sonra dua istediği kadar dua yapsın buradaki duadan kasıt nedir talep etme duası bizim bildiğimiz dua. niye, niye? Çünkü adam zaten duanın içindeydi zaten ibadetin içindeydi ya yani namazda başladığı itibariyle zaten ibadetin içindeydi Dolayısıyla burada bir ipucu var buradaki kastı kasıttan şeyin olduğuna dair Talep duası olduğuna dair. İpucu olduğu zaman deriz ki şunu ifade ama ipucu olmadığı zaman ne deriz? Umum ibadet deriz. Allah diyor ki Allah'tan ibadet ettikleriniz allah Teala bana bir e, bir zarar vermeyi istese başka. allah Allahu Teala bana bir zarar vermeyi isterse o Allah'tan başkasına dua ettikleriniz o zararı benden giderebilir mi? Allah bana bir zar zarar vermek isterse o Allah'tan başka dua ettikleriniz, ibadet ettikleriniz bana e, o zararı benden def edebilir mi? O zararı benden def edebilir mi? Edemez şüphesiz. Ha burada Muhammed bin Abdullah bu ayeti niye getirdi? Çünkü bunlar vehmin sebep olduğunu beyan ediyor. Çünkü bu yalancı ilahların hepsi vehmi sebeptir. Sana bir fayda veya zarar veremezler. Dolayısıyla şirk olduğunu beyan ediyor. İmran ibn Hüseyin'in hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde bakırdan bir demir görüyor. Sonra diyor ki ma hadihi bunu için? Buradan ne anlaşılıyor? İhtimalli olan bir şey şirk midir değil midir diye ihtimal varsa hemen adama şirk sen müşriksin şirkdir di adamı itham etmen gerek olmaz. İhtimalliyse ne ne yapman lazım? Sorman lazım. Ma hadi bu nedir? Adam da diyor ki minel vahine vahine hastalığından korunmak için. Vahine kollarda olan, pazularda olan bir hastalık. Bunun üzerine Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inziha bunu çıkar. فَاِنَّهَا لَا تَز۪يدُكَ illa وَهْنَ Bu ancak senin hastalığını hastalığını artırır. Bu ancak senin hastalığını artırır. Şeriatta bir kayda var. Bu kayda şöyle. Şeriatta bir kişinin niyeti kötü ise o zıttına göre muamele yapılır o insana. Zıttına göre muamele yapılır. Ne gibi? Misal çocuk babasından mi, miras alacak. Mirası bir an önce alabilmek için babasını öldürüyor. Mirası bir an önce alabilmesi için. Şeriat bunu ne yapıyor? O çocuğu mirastan mahrum kılıyor. Zıttına göre muamele yapıyor. Çünkü onun niyeti neydi? Mirası almak. Onun zıttı nedir? Mirası mirastan mahrum etmek. Hemen şeriat orada çocuğu zıt eee niyetini zıttına göre muamele yapıyor. Aynı şekilde bir insan bir erkek öleceği zaman, şu niyetle karısını boşarsa, ben bunu boşayım da benim mirasımdan almasın. Bilakis çocuklarıma gitsin. Ee, kadın e, mirastan mahrum olsun. Ha, şeriat bunu e, bildiği zaman, adamın niyeti böyleyse, ipuçlarından dolayı bildiği zaman, o zaman zıddına göre muamele yapıyor. Ne yapıyorlar? Kadını bo boş saymıyorlar, bilakis kadının mirastan e, hakkını veriyorlar mirastan hakkını veriyorlar. Çocukları varsa 8'de 1, çocukları yoksa 4'te 1. Tayıp. Allah Resulü bunun üzerine diyor ki "İnneha la teziduka illa vehne. Bu ancak senin hastalığını artırır. Yani niyetinin zıttına göre Allahu Teala Allah Resulü ona beddua ediyor. Şeriat öyle muamele yapıyor adama. Sonra diyor ki peygamber eğer bu senin üzerinde olduğu halde ölürsen me aflehte ebeden hiçbir zaman iflah bu, o, olamazsın diyor. Yani bunun e, şirk olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla boncuklar, iplikler, şeriatın beyan etmediği bütün vehmi sebepler şirktir. Peki bu şirk büyük şirk midir küçük şirk midir? Yani bu şeyden dolayı adam dinden çıkar mı? Yoksa e, dinden çıkarmayan şirk midir? Eğer ki o kişi o boncukların veya o vehmin sebebin kendisi fayda veriyor ve zarar veriyor derse o kişi dinden çıkar ve kafir olur. Kendi haddında Bu beni, bu beni koruyor. Ancak dese ki yok bu beni korumuyor. Allahu Teala koruyor. Allah, ancak bu bir sebeptir dese o zaman ne olur? Küçük. küçük şirk olur. O zaman küçük şirk olur. Peki bir insan dese ki ben bu nazar boncuğunun koruduğuna veya fayda verdiğine inanmıyorum. Ancak ben bunu süs olarak takıyorum dese. Caiz olur mu? Birçok kadın yani sorduğun zaman diyor ben bunu süs, süs olarak takıyorum. diyor. Caiz olur mu? Caiz olmaz. Niye? Çünkü burada müşriklere benzeme vardır. Kafirlere, müşriklere benzeme vardır. Ve müşriklere benzemek caiz değildir. Bu nazar boncukların müşrikleri has olduğundan dolayı, insanlar onu fayda ve zarar vermeye çıktığından dolayı, o şeyi ondan dolayı, yaptıklarından dolayı ona benzemiş oluyorsun ve caiz olmuş olmuyor. Bundan dolayı şeriat harama götüren yolların tümünü kapatmıştır, haram kılmıştır. Haram kılmış. Biz üç vakitte namaz kılmıyoruz. Niye? Belki de çünkü müşriklere benzeme vardır. Sonra belki de bu şirke yol açabilir. Yani müşrikler o vakitlerde güneşe tapıyorlardı. Sırf onlara benzememen için o vakitlerde namaz, namaz haram kılınmıştır. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor diyor ki ben Buane denilen yerde kurban kesmek istiyorum diyor. Peygamber diyor ki Mekke müşrikleri orada kendi ilahlarına kurban kesiyor muydu? Diyor yok kesmiyordu. Orayı bayram yeri haline getiriyorlar mıydı? Dönüp dolaşılan yer haline getiriyor Yok diyor o zaman kes diyor. Yani sırf o müşriklerin yeri olduğundan dolayı sen Allah için kessen dahi o müşrikler orada kendi ilahlarına kestiklerinden dolayı Zahiren onlara benzediğinden dolayı şeriyet hemen onu ne yapıyor? Nehyet diyor. Aynı şekilde bu nazar boncukları da veya herhangi bir şey de inanmasan dahi onlara teşebbüh, benzeme babından caiz olmaz. Peki, bazı boncuklar müşriklere has değil. Yani, mesela nazar boncuğu biliyor ki insanlar bunu, bak ismi üzerinde zaten nazar boncuğu. Nazar için takıyor. Misal diyelim ki bir insan, bir kadın zaten bu, bu gibi takılar kadınlara has. has. Ee, herhangi bir gümüş taksa diyelim. Bu gümüşü bazıları şey için inanıyor. Beni de, e, zarardan koruyacak diye. Bazıları da öyle süs için takıyor. Ancak insanlar tarafından bilmiyor bu müşriklere hastır diye veya bu nazar için hastır diye bilinmiyor bazı insanlar buna takıyor bazı insanlar süs suç için bu caiz olur mu buna takması bu caiz olur çünkü niye çünkü bu müşriklere has değildir nazar boncuğu gibi nazar boncuğu gibi müşriklere has değildir bazı insanlar mesela demir takıyor bazı kadınlar veya bazı erkekler bu yani bütün insanlar ittifakıyla veyahut da çoğu insan bunun nazar boncuğu için mi biliniyor mu bilinmiyor ancak o niyetiyle onun için takarsa o zaman haram olur dolayısıyla has olmadığı zaman caiz olur kadınlara. Okbet ibn Amr hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki men tâlqa temime falâ atem lehu kim bir temime takarsa temime tamamdan geliyor. Tamam ne demek? Bir şeyin tamam olması. Yani bir faydanın tamam olması. Bir zararın def edilmesinin tamam olması. Bundan dolayı temime diye isimlendirilmiştir. Allah Resul diyor ki kim temime takarsa yani bütün bu şeyler vehmi sebepler işte boncuklar, ağaçlar, taşlar, iplikler fele atemme Allahu lehu. Allah onu faydasını tamamlanmasın veya zararının def olmasını tamamlamasın. Yani beddua ediyor. Demin kayde buraya geliyor. Şeriat bir şeyi haram olduğu zaman ne yapıyor? Zıttına göre muamele yapıyor. O kişinin fayda için takıyordu. Şeriat Allah Resulü ona ne yapıyor? Faydanın zıttı zarar olarak ona beddua ediyor. Diyor ki fele etemme Allah lehu. Allah ona tamamlamasın. Ve men taallaqa vada'tan vada't kana da fela veda Allah lehu. Allah Teala onu Iı, rahatlık içinde bırakmasın. da denizden çıkarılan eee ıı, Türkçesi Kı, beyaz şeyleri var ya. İncinin içinden çıkan şey. Bazı insanlar kulağına Seride. koyuyor falan dinlemek için. Ha, midye, midye. Ha, midye, midye beyaz şeyler. Evet, O küçükleri de var böyle. Ha, küçükleri de var bir şey. İnsanlar, bazı insanlar onları şey için takıyor İşte zarardan beni koruyacak, bana fayda verecek bir Allah resul diyor ki kim bunu yaparsa diyor allah Allahu Teala onu rahatlık içinde bırakmasın Dolayısıyla bu gibi şeyler takan insanların Gerçekten de rahat olduğunu görmüyorsun Her zaman korku içindeler Ama mesela nazar boncuğu bıraktığı zaman hemen korkuyor Korku içinde oluyor Hep nazar ile şey diyor Hep böyle kalbi rahat değil Aman şu bana göz verecek şu bana şey diyecek Kalbi rahat değil Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem O insanlara beddua etmiştir Ve niyetinin zıddına göre e, Muamele yapılıyor Başka rivayette Allah Resulü Diyor ki Men temimeten, Kim bir temime takarsa Fakat eşrak şirke girmiş olur İbn Ebi Hatim'den Hudeyfe radıyallahu teala anhu bir gün adamın elinde bir iplik görüyor. Bu ipliği de ateşten ateş bazı insanı hasta olduğu zaman ateş veya yılan soktuğu zaman korunması için takan bu kişi Hudeyfe radıyallahu teala anhu bu ipliği koparıyor ve şu ayeti okuyor. "Ve mâ yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum Onların çoğu Allah'a şirk koştuğu halde iman ediyorlar. Allah'a şirk koştuğu halde. Yani burada o kişi o ipliği sebep olarak sayarsa bu nedir? Allah koruyor ancak bu iplik sebeptir derse nedir? Küçük şirktir dediğimiz gibi değil mi? Ekrem ne diyorsun sen? Küçük şirktir yani Allahü Teala beni koruyor ancak bu iplik sebeptir derse küçük şirk. Küçük şirk. Ancak bu iplik beni koruyor derse? Büyük şirk. büyük şirk. Bu ayet kimin hakkında? Ve onların çoğu Allah'a iman ettiği halde iman, ee, iman şirk koştuğu halde iman ediyor. Bu ayet kimler için inmiş? Müşrikler için. Yani Cahili. Çünkü onlar Allah'ın var olduğuna iman ediyordu rububiyet tevhidine. Ancak şirk koşuyordu. Dolayısıyla bu ayeti büyük şirk olan ayeti küçük şirke Hudayfa radıyallahu teala anhu okuyor. Çünkü sebep sayarsa o zaman küçük şirk, büyük şirk olan bu ayet hakkında müşrikler hakkında inen ayeti kim için okuyor? Küçük şirk işleyen için okuyor. Anlayabildiniz mi? Yok adam derse ki gerçekten bu e, bu iplik beni koruyor derse o zaman ayet büyük şirk olan için ayet büyük şirk için okunmuş oluyor. Ancak birinci ihtimale geldiğimiz zaman yani bu ayet Mekke müşrikleri için inmiş. Yani büyük şirk olanlar fakat Hüdeyfa radıyallahu anhu bu ayeti küçük şirk işleyenlere okuyor. Peki caiz mi bu? Bir insan misal küçük şirk işliyor. Veyahut da bir insan hata yapıyor. Müşrikler hakkında inen ayeti o insan hak, o insana okuyorsun sen. Caiz mi? Caiz. Çünkü, caiz çünkü Hüdeyfa radıyallahu teâlâhu burada burada okuyor. İkincisi Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali radıyallahu teala anhu ve kızının evine geliyor gece. Ve onları gece namazını kılmasını teşvik ediyor. Bunun üzerine Ali radıyallahu an diyor ki: İnne kulubana biyedillah. Kalplerimiz Allah'ın elinde diyor. İsterse bırakır, isterse isterse salar, isterse tutar. Yani şunu demek istiyor. Yani biz isterse Allah isteseydi biz namaz kılardık. Allah istemediği zaman biz işte yatıyoruz sana. Böyle de, onu demek istiyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okuyor. İnsan şüphesiz ki çokça cedelle, cedel edicidir. Ayetini okuyor. Bu ayete baktığımız zaman bu ayet Mekke müşrikleri hakkında inmiş. Çünkü Mekke müşrikleri hep cedel ediyordu. Ancak Mekke müşrikleri hakkında inen bu ayeti Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ali Radıyallahu Teala anhu anhu okuyor. Dolayısıyla bu böyle yapılması caizdir. Ala hal kardeşler burada da anladığımız göre bir insan bir kötülük gördüğü zaman Nazar boncukları ve bu gibi şeyler... Bunu inkar etmen... Farzdır. Bir tek şart ile... Eğer onu inkar ettiğin zaman... Daha büyük bir mevsedeye yol açıyorsa... O zaman inkar etmezsin. Kalbinle buğz edersin. Mesela adamla bunu... Nazar boncuğunun şirk olduğunu beyan ettiği zaman... Adam seni dövüyorsa... Daha büyük bir mefsede, Daha büyük bir kötülüğe yol açacaksa... Ve büyük bir fitne olacaksa... O zaman yapmazsın. O zaman sus, şey, susarsın, Kalbinle buğcadırsın. Ancak bu gibi şeylerden korkmuyorsan o zaman o, inkar etmen farzdır. İnkar etmen farzdır. Yok adamın sana kötü konuşmasından, kötü zan etmesinden dolayı emri bil marufu, nehyanil münkeri terk edersen o zaman harama girmiş olursun. O zaman harama girmiş olursun. Fahimtum. Ancak büyük bir mefsede olmadığı zaman ancak o zaman terk edilir. Yoksa terk edilmesi caiz değildir. Bu da korkuya. Korku seni bir haramı yapmana sebep ise veyautta bir vacibi terk etmene sebep ise o korku haram korku olmuş olur. Ne gibi Babamdan korkuyorum dolayısıyla sakalımı kesiyorum. Ha, o korku ne olmuş olur? Haram korku olmuş olur. İşte o adamdan korkuyorum nazar boncuğu takandan dolayısıyla emri bil marufu nehyanil münkeri terk ediyorum. Bu ne olmuş oluyor? Haram korku olmuş oluyor. Dolayısıyla korku seni harama sürüklediği zaman o zaman o korku, o korku e, haram olmuş oluyor ve caiz olmuş olmuyor. Tayyib. Babun ma ca fi'rruqa ve temaim. ve temime babı. Rukye nedir? Okumak. Temime demin de gördüğümüz gibi e, bütün vehmi sebepler, takılan, insanı takılan bütün vehmi sebepler temimedir. Tayyib. <gülüyor> Buradaki <gülüyor> rukye babı rukye caiz midir caiz değil midir? Ve hangi şartlarla caiz değildir? Şartları nedir? Ve Kur'an'dan hariç başka bir şeyle rukye yapılabilir mi? Ve temem Kur'an'dan olursa temimeler caiz midir caiz değildir midir? Değil midir? Bu konuları işleyeceğiz burada inşallah. Şu üç şart rukyede okumada bu üç şart vuku bulduğu zaman icma ile Rukye caizdir. İcma'yı İbn Hacer ve Suyut'i naklediyor. Birinci şart rukye Kurandan olduğu zaman Kurandan olduğu zaman cayidir. İkinci şart Kurandan veya da Peygamber'in öğrettiği dualarla. İkincisi Arapça olması lazım bunlar. Ve manası belli olması lazım. Üçüncüsü, O kendi zatı fayda vermiyor da, Allahu Teala'nın fayda verdiğine inanılması. Kendi zatıyla fayda veriyor dersen, şirke girersin. Yani O Rukye kendisi fayda veriyor. Yok, ancak Allahu Teala veriyor. orukya nedir? Sadece e, sebeptir. Fehmutum. Bu üç şart olduğu zaman, okunmada, icma ile caizdir peki bu üç şarttan birincisi vuku bulmadığı zaman rukiye caiz mi caiz değil mi birinci şarta gelelim Kur'an'dan veya sünnetten dedik Kur'an'dan veya sünnetten değilse ve ancak manası belliyse diğer iki şart tabi vuku bulması lazım Kur'an'dan veya sünnetten değil Manası da belli. Başka bir dilden mesela ama manası belli veya Arapça ama manası belli. Şirk değil yani. Manası e, belli yani e, başka birisinden medet falan değil. <gülüyor> Bu rukiye ve tecrübe ile de sabit. Yani ben bunu söylüyorum ve adam iyileşiyor misal. tecrübeyle sabit. Bu caiz mi, caiz değil mi? Ancak Kur'an ve sünnetten değil. Caiz mi, caiz değil mi? Değil. Alakullal ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Doğru olan görüş, ee, caiz olması. Eğer Kur'an'dan ve sünnetten değilse, manası da belliyse, manası da belliyse tabi, çünkü manası belli değilse, belki de şirktir, tılsımlar gibi. Manası belli olması lazım ve tecrübe ile de sabitse bu inşallah caizdir. Çünkü Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İ'ridu alayya ruqâkum, lâ bâse bi'r-ruqâ mâ lem yekun şirken." Diyor ki rukyelerinizi bana arz edin. Rukyede bir beis yoktur, şirk olmadığı müddetçe. Sonra Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyede Rukiye yapan Ali Amr ibn Hazm'in alinin rukyesini ikrar ediyor. Onlar da cahiliyede Kur'an'la rukiye yapacak hali yoklar. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikrar ediyor. Allah-u alem doğru olan görüş inşallah Kur'an ve sünnetten değilse, Kur'an ve sünnetse icma ile caiz dedik. Ancak Kur'an ve sünnetle de değilse ve manası da belliyse, manasında şirk falan yoksa veya tılsımlar yoksa, Manası belli değilse o zaman caiz değil. Manası belli ise o zaman inşallah doğru olan görüş caiz olması. İkinci şart dedik. Manası belli olması lazım. Bu da icma ile. Yani manası belli olmayan şeyler icma ile caiz değildir. Çünkü belki de şirk olur. Çünkü tılsımların çoğu şirktir. Şeytanlarla yardımlaşmadır. Üçüncü şart ise. O kendi hadd-i zatında fayda vermiyor. Birakis Allahu Teala fayda veriyor. Bu da icma ile ee, caizdir. Bu da icma ile e, bu şartın olması gerekir. Tayyip. <gülüyor> Temime dedik küçük şirk. Bazen de büyük şirk olabilir. Peki insanların Kur'an yazması yazıp boyunlarına asması bu caiz mi caiz değil mi? Yani her ihtilafla doğru an ben doğru yani raci olan görüşüm. Soruyorum. He? Takıl, doğru olan görüş takılmaması. Takılmaz. Tayyip. Hal. E, bu konu hakkında üç görüş var. Birinci görüş, Kur'an'la temimenin mutlak olarak caiz olmaması. Muhammed İbni Abdülvahab ve e, onun talebeleri, ta bu zamana kadar talebeleri bunu caiz görmüyor. Niye? Çünkü diyorlar ki, birincisi bu, ee, Rukya hakkındaki varit olan naslar delillerin hepsi umum ifade ediyor yani peygamber istisna yapmıyor ancak Kur'an'la olursa hariç mutlak olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehy ediyor sonra belki de bunlar e, şirke yol açacağından dolayı çünkü bazen Kur'an yazılır diyorlar ancak Kur'an yok çünkü hep kapalı. içinde ne olduğunu bilmiyorsun. Şirke yol açıyor. Bazı başka şeyler de yazıyorlar. Üçüncüsü de sen bu temime ile tuvalete giriyorsun falan. Kötü yerlere giriyorsun. Bu da caiz değildir diyorlar. Bu sebeplerden dolayı Muhammed İbn-i Abdülahab ve onun talebeleri caiz görmüyor, görmüyor bunu. Bu da i̇bn Abbas'ın görüşü aynı, aynı şekilde. İbn-i Mesud'un görüşü. İkinci görüş ise mutlak olarak caiz diyorlar. Mutlak olarak caiz yani yani Kur'an'dan temimi. Bu da sahabeden Abdullah İbni Amr'a nisvet ediliyor. Fakat bu rivayet zayıf bir rivayet. Üçüncü görüş ise diyorlar ki musibet isabet etmeden önce caiz değil. Ancak musibet isabet ettikten sonra takılabilir diyorlar. Bu da Ayşe radiyallahu teala Anihan'ın görüşü ve e, i̇bn Teymiye'nin görüşü. Peki doğru olan görüş nedir? Birinci takılmamasının, yani sanki birinci görüş daha doğru gibi değil mi? Diyorlar ki işte nedir? Umum ifade ediyor e, an sebepler. İşte e, daha şirket sebep oluyor. Daha kötü yerlere giriyorsun. Buna cevap olarak diyorlar ki, umum ifade ediyor. Yani naslar, peygamberin sözleri umum ifade ediyor. İstisna yapmıyor, doğru. Ancak biz ne ile memuruz? Sahabenin anladığı şekilde memuruz değil mi? Ayşe radıyallahu teala anha bu nasları başka türlü anlamış. Demek ki istisna yapılır. Çünkü Ayşe radıyallahu teala anha Kur'an'dan olursa caiz görüyor. Demek ki sizden yapılır diyor. Anlayabildiniz mi? Diyorlar. Dolayısıyla biz Ayşe radiyallahu teala anhanın anlamayı çünkü sahabenin anlaması bizim için çok önemli. Sahabe böyle anlamış. Sah Ayşe radiyallahu teala anhan böyle anlamış. Dolayısıyla caiz diyorlar. İkincisi siz dediniz ki şirke sebeptir dediniz. Ondan dolayı caiz değildir diyorsunuz. biz Cevap olarak diyorlar ki sahabenin Harama götüren yol sahabe kapatmamışsa o zaman da bizim kapatmamız doğru değil diyorlar. Çünkü sahabe Ayşe radıyallahu teala anha, bunu kapatmamış, şirke götürür belki dolayısıyla ben bunu kapatayım, caz görmeyeyim dememiş. Dolayısıyla bizim de onun kapatmamız doğru değildir diyorlar. Bu bir ikincisi de şirke sebep olur diye haramlıyorsanız normal rukye de belki şirke sebep olur. Çünkü belki sen Kur'an okuyorsun, adam içinden başka bir şey okur. O zaman onu da yasaklayın diyorlar. Üçüncüsü de tuvalete gidiyor, yani gitmek için tuvalete girmeden önce çıkartırsın diyorlar. Yani bu kadar kolay, basit, basit iş. Fahimtüm. Buna böyle cevap veriyorlar. Ancak Allah-u Alem sahabenin anladığı şekilde, ancak sahabe bu konuda ihtilaf etmişler. yani Sahabelerin bazıları İbn-i Mesud'un gibileri caiz görmüyor. Sırf... Ayşe radıyha yani ittifaklı olsa Ayşe radıyallahu anha'ya itiraz olmazsa tamam diyeceğiz. Ancak bu konuda ittifaklı değil. Sahabe birçoğu da caiz görmüyor. Dolayısıyla Allahu alem yani doğru olan görüş inşallah takılmamasıdır. Ne. İki sahabe, sahabe olmaz diyor ve ikisi de sahabenin alimlerindendir. Kim olmaz diyor. Ha Dediğim gibi yani e, yani ittifak meselesi olsaydı tamam derdik caizdir ancak bu konuda sahabenin anlayış şekli doğru ancak sahabede birbiriyle bu konuda anlama farkı var birisi diyor olur birisi diyor olmaz onun, onun için e, Ayşe radıyallahu teala anhanın fehmi anlaması bu konuda Hüccet sayamayız. Niye? Çünkü diğer sahabeleri de başka anlıyor. Dolayısıyla inşallah doğru olan görüş e, caiz değildir. Ancak takana da sen şirk işliyorsun, şey diyorsun falan diye böyle inkar, şiddetli şekilde inkar edilmez. Bilakis beyan edersin bak bu e, yani en iyisi okumandır. Oku daha iyi, daha eflal değil. Bazen belki de içinde Kur'an yoktur, başka bir şey vardır, tısımlar vardır diye adama Beyan et yani. <gülüyor> Sahih bir hadiste Bukhari'de geçen hadiste veya Müslim'de geçen Ebi Beşir el Ensari'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yol, bazı yolculuklarında e, bir elçi gönderiyor ve elçinin şöyle, elçiye şöyle emrediyor. Hiçbir devenin boynunda kılade, gerdan e, deve, herhangi bir devenin boynunda gerdan gördüğün zaman gerdanlık mı deniliyor? Gerdanlık. gerdanlık gördüğün zaman onu e, kopar <gülüyor> veyahut da water gördüğün zaman onu kopar diye emrediyor. Veter eskiden cahiliyede hayvanların boynuna mideden çıkartılan yapılan bir iplik takıyorlardı. Bu işte fayda verir, korur diye. Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu gerdanlıkları, bu şeyleri koparılmasını emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Mes'ud'un hadisinde de Allah resul diyor ki innen ruka rukyeler ve temayim temile, temime, temimeler ve tevletu şirk. Tivalenin şirk olduğunu beyan ediyor. Buradaki hangi rukyeyi kastediliyor? Kur'an'dan olmayan rukyeler. Veyahut da şirk olan rukyeler kastediliyor buradaki. Rukye. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine rukye yapıyordu yatmadan önce hasta olduğu zaman vesaire. O tamam temimeler şirk. Tivale. Tivalena erkek ile kara arasında yapılan Erkek ile karının arasını bulmak için yapılan bir şey, bütün bunların şirk olduğunu beyan ediyor. Başka hadis Allah Resulü diyor ki, Mantallağa şeyen vukile ile kim bir şey takarsa, vukile ile ona o ona bırakılır. O ona bırakılırsa, o, sen o boncuya bırakılırsa ne olur? O boncuk bir fayda verir mi? Vermez. O ona bırakılır buyuruyor. Roife'nin hadisinde Roife diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Ey Roife umunur ki senin hayatın uzayacak. İnsanlara şunu haber ver. Sakalını bağlayanı veyahut da e, water deminki dediğim boncuklar takanı veya da o iplikler takanın veyahut da hayvanın dışkısı ile veya kemik ile istinca edenin, temizlenenin Muhammed ondan beri olduğunu beyan et diyor. Yani ben onlardan beriyim buyuruyor sallallahu Kim için? Hayvan dışkısıyla temizlenen veyahut da kemik ile veya sakalını bağlayan, eskiden bağlarlardı böyle. O da caiz değil. Veyahut da bu boncuklar takan. Said İbn-i diyor ki kim bir temime bir insandan koparsa, kopartırsa bir köle azat etmiş gibidir diyor. Said bin Cübeyr e, tabiinden, tabiinin bu sözü delil mi? Yani köle azat etmiş gibi sevap alır diyor. Sevap kime haktı kime şeydir? Allah ve Rasulüne. Sahabe de derse, sahabe kendi kafasına göre diyemez. Büyük ihtimal peygamberden duymuştur. Ondan dolayı sahabeninkini de kabul ediyoruz. Ancak tabiinin tabi'ninkini kabul etmiyoruz. İbrahim'in neha'i diyor ki İşte bütün temimeleri ister Kur'an'dan olsun ister Kur'an'dan olmasın kerih görüyorlardı. Selef kerih görüyor dediği zaman sahabe Kur'an ve sünnette geçen kerahat Sahabenin sözleri, dört imamın sözleri genellikle haram kastediyorlar. Kerih eden maksat genellikle haram kastediyorlar. Dolayısıyla İbn-i Mesud radıyallahu anhu, İbrahim Kanu diyor ki Kanu onlar kerih görüyorlardı. Kimler? İbrahim'in neha'i dediği zaman İbn-i Mesud'un talebelerini kastediyor. İbn-i Mesud'un talebelerini e, kastediyor. Tayyip. Babun Yoksa duralım mı burada? Saat 3'e geliyor. 3 saat. Tayip burada e, duralım. E, sorularınız var mı?